Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ba'h. Arş, kürsü onlar nedir? Onlara ne olarak inanmak gerekir? Nasıl inanmak gerekir? Onlardan bahsedecek. İmam Tahavi rahimehullah peki bunlar neden kitabını alıyor? Çünkü bunlar inanılması gereken e, hususlardan. allah Teala arştan bahsediyor. Cenab-ı Hak kürsiden bahsediyor. O halde Kur'an-ı Kerim'de geçiyorsa, Kur'an-ı Kerim'de geçen her şeye inanmak gerekiyor. Fakat gözünüzde görmüyorsunuz. Fakat Kitabullah'ta var. O halde bu arşı, o halde bu kürsüyü nasıl anlamak gerekir? Açın şimdi Tevbe suresini açın. E, orada fe intevellav Fakül hasbi Allah, la ilahe illahu, عليه توكلت و هو رب العرش العظيم. Son ayet kelime, TB suresinin 207. sayfa. Şimdi burada Cenab-ı Hak Arş'tan bahsediyor, değil mi? İnallahu Steva, alel Arş'i buyuruyor. Ar Rahmanu alel Arş'i Steva buyuruyor. Ar Rahmanu alel Arş'i Steva. Yani çok yerde arş kelimesi geçiyor. O halde Kur'an-ı Kerim'de varsa biz bu arşı nasıl anlamamız gerekir? Şimdi buraya bakın eğer onlar yüz çevirirler Kur'an-ı Kerim'i anlamama noktasında bir e, inat gösterirlerse bi-mânâ ne demek? fe-in-âradû yüz çevirirlerse fe-kul hasbiye-llâh fa-fa-ul-cevâb, ul Peki ki onlara Rabbim bana yeter. Fe in tevellev fe in a'radu in şartiye Cevabı e, fe in tevellev fe kul Allah. Rabbim bana yeter. La ilaha illa hu. Ondan başka ilah yok. La ilaha illa hu. Aleyhi tevekkeltü. Yani tevekkeltü aleyhi. Aleyhi tevekkeltü. Sadece ve sadece ben ona tevekkül ediyorum. Ve hua, Rabbul Arşil Azim O Arş Azimin Rabbidir El Azim'u okursak o zaman neyin sıfatı olur? Rabb kelimesinin sıfatı olur O Rabbul Arşil Azim Arş Azimin Rabbidir İmam Nesefi Rahimullah burayı tefsir ederken O Rabbul Arşil Azim diyor ki Cuhile matafen li ehlis semai ve Kıbleten lidduai Cuhile matafen matafı âhli semâi ve kıbleten eeeli yani o e, arş âhli semânın metafıdır orada tavaf ederler ve bir de duaların kıblesidir yani peki böyle bir mana doğru olur mu bakıyorsunuz şimdi efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın yalnızlığından bahsediyor ayrılıyorlar kabul etmiyorlar Reddediyorlar. Şimdi Allah Teala da Efendimizi Aleyhisselamı teselli ediyor. Eğer onlar reddederlerse, ayrılıp yüz çevirirlerse, feintevellu, fakul hasbiyyallah, Rabbim bana yeter de, la ilaha illahu. Ya ondan başka kimin var ki? Bütün dünya benim olsa, Rabbim olmasa, ne kıymeti var ki? La ilahe illahu. aleyhi tevekel. Dur bak, hasır var burada can mecbur takaddüm ederek hazır ifade ediyor. Sadece ve sadece dört yerde hazır vardır. Yani dört yerde olur, bir de bu şekilde olur. Sadece ve sadece ona tevekkül ediyorum. O halde burada bir yönelme var, bir sığınma var. Sanki o işte nedir? Kıble <gülüyor> dua. Duaların kıblesidir arş. Yani bizde o arştan bahsediyor. Yani orada bir duaların kıblesi var. Duaların değerlendirildiği, geriye o dualara icabet edildiği bir yer var. Allah Teala Allahu Alem belki de bize ümmete bunun için arş'tan bahsediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilk yarattığı şey arş. Yani çok büyük bir şey arş. Ee, efendim yani e, azametli o kadar büyük ki yani ölçülme imkanı yok. Fakat kürsü o da çok büyük. Ama e, kürsüyü Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam arşa nispetle büyüklüğünü anlatırken ne buyuruyorlar? Yani çölün ortasında bir demir halka kürsü düşünün arsa o çöl gibi. Yani o kadar büyük. Yani kürsü de büyük. Yer ve göklere göre Allah'ın kürsüsü dediğiniz zaman... Ee, ne anlayacaksınız? Yer ve gökler o kürsüye nispetle çöldeki bir demir halka gibi. Sema, yer o kadar küçük kürsüye nispetle. Kürsü de arşa nispetle o kadar e, küçük, nurani bir cisim. Bütün her şeyi, eşyayı ihata ediyor. Keyfiyetini biz e, bilmiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyorsa Öyle inanıyoruz. İmam Beyzavi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki her şeyi ihata eden bir cisimdir İmam Beyzavi. Her şeyi el cismul muhitü Yani bütün esamı e, sair esamı ihata eden onun dışında ne varsa onları içine alan e, bir e, cisimdir. E, neden bu ismi aldı? E, yüksekliğinden dolayı ya da neden buna arş dendi? E, hükümdarların tahtına benzetiliyor, benziyor. Yani nasıl sultanların tahtları var, işte bugün idare merkezleri var. Allah Teala da arştan dünyayı idare ediyor. Bir anlamda sevk ve idare merkezi. Kainatın eee karar gibi arş eee ait kelimeye Tevbe Suresi'nin sonuna da baktığınız zaman yani onlar anlaşılabiliyor ama biz çok böyle derinlemesine inmiyoruz. Hani orada ehli zehir gidiyordu değil mi? Kalbinde arıza olanlar bunlar üzerine derinleşiyorlardı. Biz teferruatını Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Peki kürüsü dediğimizde peki neden akayit kitaplarını alıyoruz bunları? Çünkü ayette var. Ayet-i kerimede olduğundan dolayı hakayet kitaplarını alıyoruz. Yani birisi allah Teala'nın arşını inkar etse kafir olur. Neden? Çünkü ayet-i kerimede arştan bahsediyor. Allah Azze ve Celle. Peki. Vel arşu vel kürsiyyü. Yani vel arşu vel kürsiyyü hakkun. Hakkun sabitun bil kitabi. Kitapla sabit hakikattir. Arş ve kürsü. Peki kürsü nerede geçiyor? Sizin şerhde de vardır değil mi? Ayet-i kürsüde Allah'ın kürsüsü yer ve gökleri kuşattı. Kürrase ne demek? Defter. Deftere kürrase deniyor. Neden? Çünkü ilmi toplayan bir şey olduğundan dolayı ilmi ona yazıyorsunuz kürrase deniyor. Peki ona kürase deniyor. Kürsü de mesela bazı alimler vesia kürsi yuhu kürsü kelimesini ne olarak tevil ettiler? İlmuhu. Allah'ın ilmi yer ve gökleri kuşattı. Vesia ilmuhu kürsi yuhu demek ilmuhu. Nasıl o kürase diyorsunuz efendim? O neyi alıyor? bilgiyi alıyor ilmi irfanı alıyor kürsü de Allah Teala kürsüyü zikrediyor onunla ilmini kastediyor dolayısıyla burada kinaye var yani ilimden kinayedir es semavati vel ard kinaye nedir lafzun utlika ve uride bihi lazun ma'nahu ma iradeti zalika el mana bizzat kürsü de diyebilirsiniz ama başka bir mana da buna yükleyebilirsiniz kardeşim. Veya ne olur? E, mülk olur, saltanat olur. Yani onun kürsüsü yer ve gökleri ihata etti. Kürsü yani hükümdarların oturduğu bir kürsüsü vardır. Allah Teala da kürsüyü zikrederek yani onunla saltanatını Yerleri ve gökleri idare etmesini Onun idaresi Yer ve gökleri içine almıştır Yani yine burada kinaye var Zikredilen kürsü kastedilen nedir? Saltanat, idare O anlaşılabilir Allah Teala'nın kudreti anlaşılır Kudreti Onun kudreti Yer ve gökleri Vesya burada ne anlamda? Ehata, ihata etti Kuşattı anlamında olabilir nitekim ayetler kürsüde tabi bu devamına baktığınız zaman kudret anlamı daha doğru oluyor olabiliyor yani daha doğru demeyelim de neden devam edin şimdi vesia kürsiyu semavati wal ard walla yaudhu hifzuhuma hifzuhuma hifz aey şeyن ard yani yer ve gökleri korumak ona ağır gelmez ona zor gelmez. Yani Allah Teala'nın güç ve kuvveti sınırsızdır kardeşim. O zaman kürsü ye vesiâ kürsü yuh kudret anlamı verebiliriz. İlim anlamı daha çok vermişler. Vesiâ kürsü semâvât ve'l ard. Neden? Gafir suresindeki eee ayet kelimesinden dolayı. Rabbena vesaete külle şeyin rahmeten ve ilmen. Yani Allah Teala'nın e, ya hitaben Rabbim e, rahmetin ve ilmin her şeyi kuşattı. O halde kuşatan ne? İlmi. Kuşatan ne? Rahmeti. Peki burada madem ki bir ayet Allah Teala'nın ilminin her şeyi kuşatmasından bize bahsediyorsa Rabbena ve's'ate kulli şeyin rahmeten ve ilmen Kur'an Kur'an-ı Hakimi tefsir eder. Burada da vesia kürsiyuhu Vesiha ilmuhu diyebiliriz. Onun ilmi yer ve gökleri içine aldı, kuşattı deriz. Ama bütün bunlar nedir? Allahu alem bi muradihi. Fakat biz hani kürsü ne, arş ne, Allah Teala'nın kainatı, idare merkezleri buralar. Ama çok büyük, işte o kadar büyük. Neden? Bugün insanların kainatta bilmediği şu kadar daha yıldız var değil mi? Yani milyonlarca yıl gitseniz yine gidemeyeceğiniz yerler var kainatta. Dolayısıyla bu kadar bir büyük kainatın ne kadar bir idare merkezi olur işte. Neden arş büyük, neden büyüklüğünden bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü bu kadar melek var, o kadar melek... Onların görevli olduğu, vazife yaptığı yer var. Yani dünyanın şimdi bakım atölyesi yok. He? Servis yok yani. Bu dünya böyle yağ, gazı, tuzu bittiği zaman hadi bakalım bunları versinler. Yıllık bakıma biz bilmiyoruz nasıl oluyor dünyanın yıllık bakımı. Var mı yok mu? Allah Teala bir kural kanun verdi gidiyor. Ama ilgili melekler ilgileniyorlar. Bu ilgili meleklerin... Taksimi nasıl? Nasıl geliyorlar? Nasıl gidiyorlar? Ne yapıyorlar? Allahu alem. Değil mi? İşte bizimki böyle 20 saat ders çalıştığın zaman kafan duruyor. Gitmiyor. Artık gece bir saat oluyor ki okuyorsun diyor ki gözlerin sana bu iş bu kadar diyor. Buradan sonra ben kaldıramam diyor size. E, bu kadarı yazılmış bir metni okuyup anlamada bile zihnimizin bir kaldırma tahammül gücü varsa o zaman bu kainatı anlama noktasında fevkalade yetersiziz ki Allah Teala işte onları da bizden alıyor peki efendim vel arşu vel kürsiyyu hakkun yani kullum minhuma kullum minhuma min arşi el arşi vel kürsiyyu hakkun haktır niye inanacaksın bunlara çünkü ayet kerimede var ayet kerimede geçiyor ama keyfiyetini Rabbimiz biliyor. O vu mustagnin al ve ma dunhu muhitun şeyin ve fawquhu ve ma fawquhu. Ve huve huvallahu Allah azze ve celle. Mustagnin. <gülüyor> yani Allah azze ve celle muhtaç değildir, mustagnidir. Mustagnin <gülüyor> bi Zatı itibariyle cenab Hak arştan mustanidir. Arş mahluk mudur değil midir? Mahluktu. Sonradan yaratılmıştı. Peki Allah Teala arşı sonradan yarattığına göre eğer arşa muhtaç olsa o zaman arştan önce Allah Teala'da bir eksiklik hali olurdu. Neden mustanidir diyoruz. Yani Allah Teala böyle arşa oturmaz. Sultanlar gibi, Vahabilerin dediği gibi Allah bir kürsüye oturmaz kardeşim. Eğer Allah arşına, kürsüsüne oturduysa Bunlar mahluktur. Peki bundan önce allah Teala'da bir eksiklik vardı. Yani o idare merkezi yokken Allah-u Teala'nın bir eksikliği olmaz. Ee, peki arşı var ama o arşa Allah muhtaç değildir. Ee, yani arşı yok eder bir anda yeniden var eder. Seni ediyor ya bu sistemle seni var ediyor kupkuru bir dal. O daldan bir üzüm salkımı geliyor. Ya bu yetmez mi iman etmeye? Topraktan bir ağaç, o ağaçtan bir kuru dal, o daldan o sulu üzümün e, çıkıyor salkımı. O dallardan o su, o tat onlar nasıl akıyor? Hangi borudan gidiyor? Orada oluyor. Kim yapıyor bunlar ya? He? İşte vallahi Allahu kulli şeyin kadir. İşte vehu'l mustagni. Yani arşı var, kürsüsü var. Ama bir hükümdar gibi Allah'ı zannetme arşa kürsüye oturuyor diye. Anil arşi ve madunuhu. Yani dun kelimesi nedir? Zarfı mekandır. Ee, bu anlamını bir hasebi ma yudafu iley. Neye izafe edilirse dun kelimesi ona göre mana alır. Yani duun kelimesi şimdi fawka anlamına gelir, üste. Dahta anlamına gelir, altta. Gayr anlamına gelir. E, Huz gibi efendim, nu, e, dunek mesela. dunek nedir? İsmi fiildir. Huz, al, tut anlamında gelir. E, efendim, e, al bunu. E, dolayısıyla farklı manaları var. O halde şimdi burada dûne kelimesine ne anlam verelim? وَهُوَ مُسْتَغِنِنْ anil arşi. Arştan da mustağnidir, arşın altında, arştan küçük şeylerden de mustağnidir ee, diyebiliriz veya ne diyebiliriz? Arşın gayr anlamı da vardı ya, arştan başka şeylerden de Allah mustağnidir. Yani hem arştan hem arşın dışındaki şeylerden yarattığı hiçbir şeye Allah azze ve celle muhtaç değildir kardeşim. Muhitun neye atıftır? Mustagni'nin kelimese? o aslında mustagniyun idi. Ya'yı hasf ettik. Oradaki tenvin evadun anil ya'dır. yani haberdir. Haber merfu olur. Neden olmadı? İşte onun için. Peki ve huve mustagni'in ve huve muhitun. Hem mustagnidir hem muhitun بكل şeyin ve ma her şeyi muhittir nasıl muhittir böyle bir zarfın içine bir şeyi koyduğun gibi değil ilmiyle ihata eder yani böyle Allah Teala eliyle kucaklayıp ihata etmez her yerde o vardır her şeyi ihata eder ilmiyle beraber kavve muhitun bi ilmihi bî kulli ve o muhîtün ilmihû şey'in her şeyi ihata eder ve ve onun üzerindeki her şeyi yani arşın dışındaki her şeyi arşın efendim üzerindeki her şeyi fawk kelimesini diye şeylerini alırız devamını alırız o arşın üzerinde, arşın altında her şeyi ihata eder ihata etmedi hiçbir şey yok arşı var, kürsüsü var derken oradadır, başka yerde değildir gibi bir mana aklına gelmesin diyor وَكَدْ اَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ وَكَدْ اَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ اَعْجَزَ اَيَّ meful nedir? Yani mahlukunu aciz bıraktı. Neden? Ee, efendim, anil ihatadı. ihatadan aciz bıraktı. İnsanlar ihata edemezler. Yani ne, nasıldır? Bikünhihi. Yani o kad aciz anil ihatadı, bikünhihi. Şimdi e, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları var. Ama o sıfatlarıyla beraber Allah Teala'nın künhüne vakıf olabilir miyiz? olamayız zaten onun zatına vakıf olamadığımızdan sıfatlarıyla biz Allah Teala'yı anlamaya çalışıyoruz onun için اَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ halkahu mahlukunu kendini ihata etmekten aciz bıraktı anlayamazlar Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyordu tefekkeru Fi ala illa ve la fi zatillah Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin nimetleri hakkında düşünün tefekkeru fi ala Efendim şimdi başka bir konuya geçtik. O konu nedir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın halil edinişi Musa Aleyhisselam'ın da kelimullah oluşu Onlardan bahsedecek. Niçin bahsedecek? Çünkü e, ayet-i kerime bunlardan bahsediyor değil mi? وَكَلَّمَ Allahu Musa تَكْلِيمًا Yani İbrahim aleyhisselamın e, halil oluşuna kıyas ederek İseviler ne diyorlar? İsa da Allah'ın oğludur diyorlar. İsa madem İbrahim halildi e, biz diyor kabul etmeyiz. Bizim peygamberde o zaman Allah'ın oğlu olsun. Allah'a oğul yaptılar. Peki Allah'ın oğlu olunca Allah'ın haşa nesi oldu? Bir parçası oldu. Bir parça Allah'tan ayrıldı demek. Yani Allah'tan hades olan bir şey çıktı demek. O zaman Allah'a hades isnat etmek demek. Halbuki halil demek ne demek? Dost demek. Bir itibar demek. Yani bu benim dostum deyince... Bu senin parçan demek değil. Nedir bu? Ee, i̇kram ediyorsun. iltifat ediyorsun. Adam diyor ki Seyfi halili diyor mesela. Seyfi halili. Kılıcım halilimdir. Ne demek? Önem verdiğim bir şeydir. İzzetimdir. Şerefimdir. Yani kılıç adamın kolu gibi ondan bir parça değildir. Dolayısıyla Hz. İbrahim'in halil olmasına Hristiyanların Hz. İsa'yı kıyas ederek Allah'ın oğlu demesi olamaz. La kad keferellezine kalu innallaha salisu 3. La kad keferellezine kalu innallaha vel mesih meryem. Yani İsa Allah'ın oğludur diyenler üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldular. Neye kıyas ediyorlar İbrahim Aleyhisselam'a? Halil olmak ayrı, kelimullah olmak ayrı şeyler. Bunları birbirine kıyas etmeyin. Dolayısıyla şimdi bu akidenin içine bu mevzuyu alarak bir, seviyelerin böyle fasid kıyasının önüne geçiyor. İkinci ne yapıyor? Efendim e, onun önüne geçiyor. Bir de e, İbrahim Aleyhisselam'ın halil olduğunu, Musa Aleyhisselam'ın kelim olduğunu e, bize anlatıyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu var, anlatılıyor. İnanmamız gerekiyor. diyoruz ki ve nakulu inna allaha İbrahim'e ibrahima halilen ve kallama allahu musa takliman imanan ve tasdikan ve teslima nakulu inna allaha kavl maddesinden sonra kavlden kaleden sonra elif nun maddesi gelirse ne olur kesre olur değil mi inne qale inne olur. Neden? Çünkü ondan sonra cümle gelir. İrabı da e, efendim mahallen mensup olur. Mahallen mensup olur. Şimdi kale inne. Ama ne zaman enne gelir? Zan anlamında olursa. Kale kelimesi zan anlamında olursa. O zaman e, kaleden sonra gelen elif nun yani inne enne olur. Erzan anlamında değilse Kale kaleden sonra hep Kale innallahe şeklinde hemze kesre olur e odana yani zandan ari olunca diye yazar kitaplarında Mesela Etakulu enne Zeyden Kaimun Etakulu orada ne demektir yazın Etakulu enne Zeyden Kaimun. Ne demektir? Etazunu demektir, değil mi? Etazunu istifamiye var başında. Zeydin ayakta olduğunu mu zannettin? Etakulu etazunu, etazunu enne zeyden kaimun enne zeyden kaimu. Ama e, bu zan anlamı olmasaydı e, kese, e, kese olacaktı hemze. Peki şimdi bakın. Efendim metne wanakulu şöyle diyor yani wanakulu wanuk minu demek diyoruz ve inanıyoruz neye inna Allah itta ibrahime Allah azze ve celle İbrahim aleyhisselamı halil yaptı dostu yani ona şeref kerem verdi ayrı diğer peygamberleri verdiğinden daha ziyade ve kellemallahu Allahu ve kalleme ner yatiftir? İttakeda. İnna Allah ittakeda. İnna Allah. Yani ittakeda. Ve kelim Allahu Musa teklima. Ve Allah Azze ve Celle Musa aleyhisselam'la konuştu. Ve kelim Allahu Musa teklim. Ayet terziim bu. Ayet Kerime İsa Suresinde. Kelim Allahu Musa teklima. Şimdi ve kelim Musa teklima meful mutlak getiriyor. Neden? Tekdir ifade ediyor. Mecazı ortadan kaldırıyor. Yani bizzat bir duyulma oldu. Neyi duydu? Kelamı, nefsiyi e, Allah Azze ve Celle'nin o e, İmam Matürü diye göre seslere dönüştü. O bir takım sesleri duydu. Hz. Musa aleyhisselat aleyhisselam Musa aleyhisselam. İnanıyoruz buna da. وَكَلَّمَ Allahu Musa تَكْلِيمَا Bizzat böyle o Allah Azze ve Celle'nin kelamının söze aktarılıp Hz. Musa tarafından duyulduğuna inanıyoruz. İmanen yani nü'minu imane iman ediyoruz. Ve tasdikan bunların amilleri nedir hep? mahzufdur. Ve nusaddiku bihi tasdikan Biz buna bunu tasdik ediyoruz. Ve teslimen ve biz buna teslim Oluyoruz ve teslimen yani ne demek? Nuselli mu teslime. Biz bunu halisen anit tevîl. Teslimen anit tevîl. Tevilden arındırılmış bir halde bu hakikati de teslim ediyoruz, kabul ediyoruz, inanıyoruz, tasdik ediyoruz ve tevilden halis bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Musa ile konuştuğunu da kabul ediyoruz efendim. Şimdi, bir takım e, müteferrikat, yani farklı meselelerden bahsedecek bize. E, efendim, neden bahsedecek? وَنُؤْمِنُوا بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنزَلَةِ اَوْ مُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ اَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ ve نسمي اهل قبلتنا muslimin mu'minin madamu bima jaa bihi an-nabiyü alayhi salatu vesselam mu'terifin wa lahu bikulli ma qala Efendim buradaki mevzular önce meleklere imandan sonra peygamberlere sonra kitaplara imandan bahsedecek. Ardından ehli kıbleye gidecek. Ehli kıble kim? Ehli Kıble onlar işte namaz kılanlar e, ama farklı anlayışlara sahip olanlar onlara karşı bakışımız, duruşumuz ne olacak, ondan bahsedecek, ehli Kıbleden bahsedecek. Wanuk minu bil Melaiketi wan nebiyiin. Melekleri anlatalım, bu dersi noktalayalım.